جئنا جهادنا لهذا بما كنا لولا الله وما توفيقي وعتصام الله بالله لقد جاءت على محمد عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب عوذ بك من مزادات الشياطين عوذ بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا إلى آخر الله صدق الله العظيم الله ubarik lene afi elhamdülillahi Gazali Hazretlerimizin Hucetul İslam bir talebesinin suallerine cevaplar hakkında devam ediyordu bize mutlaka bunda faydeler vardır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 Yani sırf İmam-i Mâsum Hazretleri, i̇mam Rabbani Hazretleri'nin Hazretleri mahtumu ve halifesi 70.000, 100.000 İmam-i Rabbani Hazretleri hakkında, mesela 70.000 Evliya'nın serdar-i pürnaz, diyor, İsmet babamız. Yani İmam-i Mâsum Hazretleri de 100.000 veli yetiştirdiğini söylüyor. Yani ham adam, ham yani, bir şeyden haberi yok, bu adama seyr-i sülük, yani manevi yolculuk yaptırılarak,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 Ulan ne buldun sen zaten Bu yollardan geçilmiş diyorum sana Bu yollar yürülmüş, aşınmış diyorum sana Bu yollar çıkmış, Allah'ı bulmuş diyorum sana ehl Sünnet uleması hakikati bulmuş diyorum İmam Rabbani böyle buyuruyor, bütün ulema, evliya böyle buyuruyor Tarikat diyorsan, Allah'ı bulmak diyorsan, seyri sürük diyorsan Çıkan yollar belli Buradan adam yetişmiş, bunca evveli yetişmiş Med İlim diyorsan, ah medreseler ehl Sünnet medreseleri Doğu usulü, batı usulü neyse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 Kitaplar yazdım diyor. E şimdi her şeyi biz sohbette anlatamayız yani. Size ne diyoruz? Kitaplarımızı havale ediyoruz. İmam Hazretleri buyurduğu gibi ben diyor Musannefat nefat yazdım diyor. Bunlara, teliflerime bak diyor. Aradığın ilimleri orada bulursun diyor. Şimdi bana sorulan veya da şu derdim var, şu işim var, ne yapayım, ne okuyayım falan bunların birçoğu benim kitaplarımda yazılmıştır. İnsan, ehl-i sünnet eserlerinden istifade etmesi lazım. Ve bazı, bazı suallerin de var Yani bana mektupta yazmışsın Elleti ketepte ha'' ''Ketepte sen yazdın ha'' onları Efendim e, Bunların diyor bunlara cevap vermek Yani ''ve kitabetü ha'' ''ve kitabetu bazı ha'' Bazı sorularının yazıyla, mektupla sana cevabını yazmam ''haramun'' ''haramdır'' diyor Niye haramdır diyor?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 İcazetsiz şey, bir de yani yanlış tercüme olursa tam çarpılırsın yani. Efendim, öyle derdi o. Bir konu geçerdi falan, derdi, Şemsül yani tabii alimlerin sözünü söylerdi o. Şemsül marif, la yarifu ailel arif. Şemsül marif yani marifetler güneşi, kitabı resmi. Şemsül marifi ancak kim anlar derdi? Allah'ı bilen arifler anlar. Peșine de derdi ki, Ve l l -ah Ama Allah bir arif olduktan sonra da <gülüyor> Zate kitaba ihtiyaç kalmaz derdi. Yani daşem sül mariften şunu yapayım, Bunu mu okuyayım, he, ne acet var? Direkt Mevla ile artık devamlı Mevla'ya Muracihat makamunda geliyor. Anladın? Yani diyor, ulaşana kadar, Ulaşmadan ben sana yazsam haram olur. Ulaştıktan sonra yazsam yine israf olur. Çünkü artık sen anladın diyor. Ne güzel söyledi ona. Ama diyor, ben sana bir çare söyleyeyim.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 Hemen geliyorsun, hanım, ne var canım? Yüz bin liralık bir iş yaptık, çok kar oldu falan. Ya bu bunu şimdi koydu kafaya da. Taktı bunu bir taraftan ya. İki gün geçecek. E kocanızı çekemez, efendi, ne var? Hani o elli bin lira kazanmıştın ya? He, ondan bir sene kadar düşüyor. Ve hatta ben çanta alacağım, araba alacağım, şey, ayakkabı alacağım, elbise alacağım. Hele elbise işi bitmez, aman ya! La havle ve la kuvvete illa Allah. Efendim Sallallahu Aleyhi ve sellem, Hanımlar bir bir tane hiç elbiseleri yok, bir şeyleri yok. Dediler ya Resulullah, çok kumaşlar geliyor, çok kaliteli şeyler geliyor. Ganimet mallarına falan bize bir şey yani versem falan. Oo dünya koptu. Ayetler nazil oldu ya o. Ayetler nazil oldu ya. Habibim çabuk çağır onları. İn günününle türünel hayatü'd-dünya bezinetüha. Siz dünyalık mı istiyorsunuz?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 Sizin gibi muhsine kadınlara, iyi amel sahibi kadınlara Allah büyük ecirler hazırladı. Efendim şöyle lazım çarptı. Beni mi? Ahireti Allah Resulünün ahireti mi istiyorsunuz. Elbise kumaş mı istiyorsunuz? Bütün annelerimiz dediler bu iş buraya nereden geldi ya? Biz dedik ki bu kadar mal mülk geliyor bütün sahabeye dağıtılıyor. Bize de bir kumaş. Biz bir şey demedik ki ya Resulullah dediler bu iş buraya nereden geldi? Efendim bu soru lazım buydu. Mevla'dan geldi. Ayet geldi yani benden bir şey gelmedi.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 Cariye hizmet eden de dedi ki ya dedi biz zeytin peyniri pişir, bir, biraz et alırdık dedi ya bütün paralar da bitti dedi şimdi ne olacak dedi ona ki iftarlığımı getir o da dedi ki ne var da ne getireyim getirdi bir zeytinyağı işte kuru ekmeği batırıyor e dedi Ayşe anamız sormuyor ona razı oluyor yani ne getirdiyse tamam yiyor e, cariye dedi ki yani bu kadar da parayı dağıttın dedi bir ufak daha bir şey, şey şeydik kendimize bir şair saydık dedi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 Ba'del yağın bugünden sonra, yani şimdi ben sana bu mektubu yazdım sen de bana ki de bir me mektup yazma diyor <gülüyor> Bugünden sonra diyor, Lates elni, bana sorma diyor Ma o şeyleri ki eşkele, müşkil geldi aleyke sana Yani bir işte zorlandın manevi bir makamda bir halde bir şeyde İlla sorarsan bilisânil cenân, kalp diliyle sor Kalp dili ne? Yani, ne dediniz? Rabuta ne güzel bildiniz ya, maşallah size Hilayatçılar falan bir şey bildiği yok ha böyle ha evet. Profesör olmuş, Rabuta desem böyle bakar Yani manevi irtibat, Rabuta rapt'tan geliyor, rapt, rapt diye Böyle çakıyorsun ya rapt diye, oraya işletiyorsun onun içine rapt diye de oradan geliyor, Arapça Rabuta irtibattan geliyor, yani bağlantı kuruyorsun Nasıl bağlantı kuruyorsun? Kalp diliyle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 Efendim sallallahu aleyhi kaç kere sorardı. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Sesli konuşmazdılar. Edeberi Bu ayet. Bu ayet-i kerime bunu öğretti. Sonra اِنَّ لَذِينَ ve بِوَلَا الْحُجُرَاتِ O odaların arkasına geldiler, sana seslendiler ya Habibim. اَكْثَرُمْ لَا Çoğunun aklı kesmez Mevla buyuruyor. Yani çoğu anlamıyorlar senin makamını. Senin makamını bilmediklerinden işte böyle biraz sesli şeyler... Çarbar yaptılar. Ve ne Eğer onlar sabretseydiler, hatta tekrar sen çıkıncaya kadar bekleseydiler, nasıl olsa sen namaza çıkacaktın bir iş için çıkacaktın, zaten ekseri cami şerifte duruyordu, insanlarla ilgileniyordu. Lekeanı kıyıraldım. Elbette onlar için bu daha hayırlı olurdu. Ama vallahu Gafur bilmediler, anlamadılar, ben affettim diyor. Gafur Rəhîm'im diyor. Ama bu tabii geri kalan bütün ümmete kıyamete kadar bir talim ve terbiye öğretiyor. Yani bu.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 Lazım geleni ben sana yazdım. Vakbel kabul et nasihatel Hazreti Aleyhisselam. Hazreti Aleyhisselam'ın yani siz Hızır diyorsunuz. Hazreti Aleyhisselam'ın nasihatını kabul et. Baksana diyor. Hayne kale ne zaman ki dedi. O nasihatı kabul et. Çünkü neden? 3 mesele oldu. Musa Aleyhisselam'a baştan Hazreti Aleyhisselam işte rastladığı, işte onun başı nasıl, sebebi nasıl, neden oldu? Uzun kıssadır. Ama en netinde dedi ki ben arkadaşlık Şenlen yapmakla Rabbim bana emretti. Senden manevi ledün ilimlerinden öğreneceğim. Peki öğreneceksen dedi, sana bir şartım var. Nedir o Felaates şey? Sakın bana bir şeyin neden olduğun için oldu sorma. Ama niye gittim duvarı kırdım? Niye kırdın? Sorma. Gittim çocuğun kafasını kopardım. Ne diyorsun sen ya? Musa selam hem ne yapar? Ne diyorsun sen ya? O da pek o zaman ayrılalım tamam. Mecbur musun?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 En itiraz etti Hani dedi sözleşmiştik Tamam estağfurullah dedi Ondan sonra Bir daha Bir olay oldu, çocuğun kafası kopar Sen ne yapıyorsun ya Falan Şeruata aykırı yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın Ya biz ne konuşmuştuk dedi Mecbur musun ya benimle gezmek E dedi mecburum E mecbursan sus dedi daha şart koşuyorum sana E dedi Musa dayanamıyor E Hızır da onun dayanamamasını anlıyor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 Bir sene evvel senin yapmadığın yok, bu adam yine şimdilik namaz mamaz kılıyor. Sakalda bırakır inşallah nasihat ederiz ama hareket tarzlarında falan, tarikat dersinde oram yanmaya başladı diyor. Arkamdan ateş geliyor. <gülüyor> bir, bir iki metre havalandım ne olduğun belli değil bir daha bir indim aşağı diyor falan. Ben mesela işte havalandım bir santim bile havalandığım yok yani yere çakılmış duruyorum ama adam havalandı hakikaten havalanıyor böyle. Bir olur yani zikrin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 sıra tertip vardır kıdem vardır bunlara riayet edilir bu şekilde bir müşkül çözülür ve lakin mevzu olmuyor ki velat <gülüyor> es sakın acele etme evladım diyor yani bu acelecilik iyi değil hatta tebluğa ulaşana kadar evanev vakti zamanı vardır el umur mehrunetü'l bevqat ya işler vakitlerine bağlanmıştır fakat insanın kuyunda ne vardır acelecilik vardır Allah Teala ne buyuruyor kulukal insanun acel Allah laayet bu ya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 E burada da zikri de ona göre değişiyor, ilim ona göre değişiyor, okuduğu kitaplar, yani zahiri ilimde de olsun, maneviyatta da olsun, hep basamaklar vardır. Ee, ve teraz vaktine ulaşana kadar acele etme ki, ye, e, yük şefleke sana, efendim liyenkeşife leke de var, bu daha kolay oldu, ve açılsın leke sana, yani aradığın iş, ilimler Ondan sonra sana keşfedilsin ve terâvü sen de onu alenen görebilesin. Çünkü isti'cal, acelecilik, uğursuzluk getirir, müstacil mahrumdur. Yani men acele şeye, alimler buyurmuşlar, kâble Evani vakti gelmeden bir şeyi acele isteyen rûk ıb bi ondan mahrum edilmekle cezalandırılır. Acele etmeseydi kavuşacaktı, acelecilikten mahrum edilir, bitti. Hiç daha kazanamaz. Deci bunlara dikkat edilecek. Ne bu râh Mevla Teâlâ s-aizhu billâh? Seûrîkum âyâti fela Yakında size ayetlerimi göstereceğim, acele etmeyin. Şimdi bu bir gavurlara tehdittir, bir bakıma manası. Ei dinsiz kitapsızlar, yakında kıyamet geliyor, ölümünüz geliyor, melekleri göreceksiniz zaten, bu gırtlağınızı sıkacaklar. Ayetlerimi göstereceğim, belanızı acele istemeyin. Hani kafirler diyorlardı ya, varsa gelsin, varsa gelsin.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 ayetlerimizi size yakında göstereceğim. Sen madem heveslisin, madem talebesin, madem bu yolda gayretlisin, ben isteyene veririm Allah buyuruyor. Ama sıradan gidin, acele istemeyin. Bu da çok önemlidir talebeler bakımından. Yani ve tarikat dersi yapanlar açısından bu mevzu önemlidir. Felates enli kablel bak. Vakti gelmeden bir şey sorma. Ve <gülüyor> teyakkun sen şunu yakinen bil ki Enneke la tesîru, la tesîlu illa bis Sen diyor, ulaşmak istediğin yere ancak yürümekle ulaşırsın. Şimdi burası da İmam Gazali bu, burayı da şerhette dur. Şunu bil ki evladım diyor, bir şeye ulaşmak için, hani vakti gelmeden isteme, ama istemiyor isteme derken de ne yap? Otur aşağı, otur aşağı demedim ki sana evladım diyor.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 Bu yürümekten ne anlıyorlar? Mesela Hadimi Hazretleri burada tasavvuf yolundaki manevi serüvcülüğü anlıyor. Abdurrahman er Rumi Hazretleri mesela başka şartta o da gezinmek ilim tahsili için veya mürşit aramak için veya Allah ziyaret için dolaş diyor dünyayı. O da onu söylüyor. Yani i̇kisi de uygun mudur? Uygundur. Ama bulduktan sonra da kapı kapı gezme halin yok. Mürşidini buldun, onda sebat edeceksin.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 Bu kadar şeydi. Hakikaten çok ilginç şeylerle karşılaştım. Hikmetli ilimlerle buldum. Efendim çok mezub insanlar gördüm, cezbel insanlar gördüm. Kabir başında yani seni bekliyorum diyeni gördüm. Kabri bulamadığım adam, Lübnanın ortasında nereden Yusuf'un ebani kabri? Çıkıyordum, ümiti geçtim, dolan dolan. Şimdi gezerseniz yani seyrü sefer, anladın mı? İşte gidiyorsun Bukhara. Meşayihini ziyarete, silsilemizi ziyaretler, değil mi İmam Rabban Hazretleri Hindistan, orada ne, veliler, ne ben de gidemediğim yerlere gideceğim inşallah, bazılarına gidememiştim Efendimiz Hazretleri'ye gittiğimizde. İnşallah yine niyet ettim gideceğim. E şimdi bu seyirde yolculuklarda Allah için olursa, niyet güzel olursa çok acayip şeyler görürsün evladım, fikülli menzil, her durakta, her konakladığın yerde Allah sana kapılarını açacak diyor.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 Yani gidersin orada onun kasası var sandığı. Bütün oranın fakirleri Mekkeşin o sandıktan geçiniyor hala. Yani o kadar büyük veli. Şu anda bile bütün fakirler sandığı var. Kral bile yani o sandıktan harcamayı takip ediyor devlet yani. O kadar büyük bir veliydi. Mesela git de gör bakayım. On sonra çocuğum olmuyor. Yani Allah için niyet ediyorsun. Sevabını o zatın ruhuna hediye ediyorsun. Sevabını o zatın ruhuna ediyorsun. Ya Rabbi diyorsun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 Ehyan ve anvaten. dirileri de olur, ölüleri de olur, onların ölüleri de, dirilerinden daha makbul mübarekleri, değil mi? 13'ün için, e, gezersen her konakta çok acayip işler rastlayacaksın. Übzülruheke, <gülüyor> evladım diyor, ben sana söylüyorum, bu yolda adam olmak istiyorsan canını feda edeceksin diyor.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 Efendi murakabe dönüyor bunun da adına. Bu murakabelerde istikrak yani zaten tarikat dersin sonda da yazar mahbu mustakrar olup kalacaktır. Yani eriyip gideceksin, eriyip gideceksin mevlanın nurlarını, isimlerinin sıfatlarını işte hangi makamda mertebede dersin hangi seviyeye geldiyse Allah'ın ekrabiyet en yakın olmasının sırrı mı, mâyyet Allah'la beraberlik sırrı mı, değil mi? Hakkatül Kabe Kabe'nin hakikatimi, Hakkatül Kur'an Kur hakikati mi? hangi makamdaysa dersin yani?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 Elin işte gönlün eşte meselesi Hem kazanacaksın hem harcayacaksın, yiyeceksin, içeceksin Helalından evleneceksin, çoluk çocuğun da olacak Sana demediler daha çıktı evliya Tahta da evliyalık kolaydır Şehirde evliyalık zordur O zaman sen bütün bunları Efendim şeriatın Mubahları çerçevesinde Her türlü helal dairesinde kalacaksın Ama haddi aşmayacaksın Sınırı geçmeyeceksin Mubahları da çok azaltacaksın Hemen hemen sıfıra indireceksin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 Kimisi de yardımcı olur, kimisi destek olur, kimisi dinleyici olur, kimisi izleyici olur. Hadis-i şeriflerde bu maddelere de yer verilmiştir. Herkes helak olmaz yani. Alim değilsen, Sami ol, dinli, sohbet dinle. Sohbet dinlemiyorsun kardeşim. Ondan sonra televizyon seyrediyorsun, adam diyor ki, bilmem ne, mutezileye göre, mukallidin imanı muteber, dilepten senin de gavursun sana denemek istiyor falan. E sen burada ehl sünnet alimleri dinlemeden, kitaplarını okumadan, zaten yolunu bulamazsın.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 Benim dediği için, Mevla buyurdu senden âlimi var, o da hazır kolumdur. Hadi git onu ara bakayım. Musa aleyhisselam ne kadar sıkıntıya düştü, hazır bulana kadar. Burada ne demek istiyor? İnsan ne kadar âlim olsa kendini beğenmeyecek, benden âlim yok demeyecek. Ve fakirli diye Alim buyuruyor Rabbimiz ki her âlimden daha üstün âlimi var. Ta nereye kadar? En üstün âlim Allahu Teala, Allah <Sessizlik> mulkyubdur.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 Hamd ediyoruz ki bize böyle bir şerh nasip etti elhamdülillah. Rabbimiz fazlü keremiyle dünyada himmetlerinden ahirette şefaatlerinden mahrum eylemeye. Amin. Amin. Şeyh Haldefendi ben tanıyorum çocukken. Efendi Hazreti çok severdi onu. Hatta Ankara'ya cenazne gitti. Yani oradan Bitlis'e okula gidecekti. Çok kar vardı dediler efendimizin sen gelme dediler zor ikna ettiler. Oraya da gidecekti. Çok sevdiği bir şeyikti Şeyh Haldefendi heybetli böyle şey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 Ya Rabbi, ilk damla ile affeyle mağfiret eyle. Bir günahtan eser bırakma yarım. Evimiz kuluz, günahsız duramayız. Ama şehitlerin ilk damlasına mağfiret vaad ettin. Vaadini tahkik eyle ya Rabbi. Yerde bıraktıkları ailelere sabrı i cemii-le, hayırlı uzun ömürlerle. Amin. Madem onlar şehit oldular, kıyamete kadar nesillerinden kafir, münafık yaratma ya Rabbi. Hep zürriyetlerini hayırlı eyle ya Rabbi. Hepsini cennette birlikte cem eyle ya Rabbi. Allah, vatanımızı iş-savaştan, dış-savaştan muhafaza eyle. Allah'ın bu şehitlerimizin, yarab, hürmetine, kanları hürmetine, bu kanları durdur yarab. Sen canlarımızı, kanlarımızı, bu PKK gavurlarına, bu fetelere, ya Rabbi bu dinsiz kitap tutan, hepsine haram eyle bizi ya Rabbi. Bizi korumana al ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi, bütün kardeşlerimizi, hepimizi himayenne vikaye ile ya Rabbi. Bu şerlerden eşranı senine hıfza ile ya Rabbi. Şehitlerimizin için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammed abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur rasulullah. Fi kulli lamhatin min nefsin adad ma fi ilmullah. Allah Allah Allah celal celal. Ya Rabbi zikirlerden hasıl olan Cuma günü buata mahşer sabahına kadar kabirlerinde nur olarak baki kalacak şekilde bu şühedanın Kuburuna idkâle ile ya Rabbi. Amin. Ruhlerini ferahnâk eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hasenatlarını ziade eyle ya Rabbi. Amin. Seyyatlarını mahve eyle ya Rabbi. Amin. Mahşerde yardım eyle ya Rabbi. Habib-i'nin sancağı altında cem eyle ya Rabbi. Amin, amin. Allahumma amin. Ya Rabbel alamin. Ya Rabbi günahlarını, seyyatlarını mahve eyle. Hasenata amin. tebdil eyle. Allah'ım kabirlerinde ya Rabbi sem fazl-i keremini istirahatlerini yevmen fevmen müjdat eyleyim. Allah mahşere çıktıkta ya Rabbi sırattan şimşek gibi geçmelerini, Ve mizanda sevap este ağır gelmesini înălțimea înseamnă. Văi Habib'in elinden înșmele havz bahamuse înșmele îni, bahamuse înșmele îni, bahamuse înșmele îni, bahamuse înșmele îni, bahamuse înșmele îni, bahamuse înșmele îni, bahamuse înșmele için buyurun Eşhedü en La ilahe illallah Ve eşhedü enne ve في كل لمحه من نفس عدد ما شعره علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب العالمين امين اللهم ان نسالك الجنه نعوذ بك من النار اللهم نسالك الرضا والجنه نعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم نسالك الجنه وان قرب بنا اليها من قولنا وعمل نعوذ بك من النار قرب من اللهم sallallahu على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومنفرج الكروب على ال ال وسلم اللهم اننا نسالك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم لنا رحمة اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها فاجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اننا نجعل كفي نحورهم من اعوذ رب العالمين صلى الله تعالى على Muhammedin Nebi'l-Ummi, ali l kadri ve sahbi Amin. Allah cümlemizi, ayetlerinin, mübarek kelimelerinin hıfzıyla muhafaza eilesin. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun, ve selamun alel mursilin, ve lehamdileke ya sallallahu aleyhi ve Sistele meșiașim zonefant, babam zonuș persmet, babam zonuș halnulă. Erva aia va El Fatiha cu jara. Elfanțipa. al-Rahim. Alhamdulillah, alamin rahim